Allah Azze ve Celle yar ve yardımcımız olsun. Okuyacaklarımızla, okuduklarımızla, dinlediklerimiz ve dinleyeceklerimizle Rabbimiz Azze ve Celle her türlü düşüncemiz, fikrimiz, zikrimiz ve efalimizle bizi hayra yöneltsin. Şimdi sorulu cevaplı İslam Akayedi kitabının 72. sorusundan devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Soru 72 İsim ve Sıfatların tevhidinin Zıddı nedir? Cevap Bunun zıddı Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimlerinde, Sıfatlarında Ayetlerinde Hakkın dışına çıkmak Eğriliğe sapmaktır Bu da üç türlüdür Bir Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimlerini gerçeğinden uzaklaştırıp bu isimleri putlara isim olarak veren ve böylece bunlara bir şeyler katan ya da eksilten müşriklerin sapması gibi. Bunlar el ismini el ilah isminden El-Uzza ismini El-Aziz'den Menat ismini de el mennandan türetmişlerdir. 2. Yüce Allah azza ve celle'nin sıfatlarına keyfiyet isnad eden ve onun sıfatlarını yaratıklarının sıfatlarına benzeten müşebbihe yani benzeticilerin ilhadı ve sapması. Bu da müşriklerin ilhadının zıddıdır. Çünkü müşrikler mahlukatı Rab'lerinin, Rabb'ine, alemlerin Rabb'ine eşit kılarken, çünkü müşrikler mahlukatı alemlerin Rabb'ine eşit kılarken, onlar bunu yaratılmış cisimler seviyesine indirgemiş ve onu bu yaratılmışlara benzetmişlerdir. O bunlardan yüce ve münezzehtir Celle şanuhu. Üç, isim ve sıfatlarını inkar eden muattıların ilhadı ve sapması. Bunlar da iki kısımdır. Bir kısmı Yüce Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin lafızlarını kabul ederken, kemal sıfatlarının muhtevasını ona nispet etmeyerek şöyle demişlerdir. O, rahmet sözü. Rahmet söz konusu olmaksızın Rahman ve Rahim'dir, ilim söz konusu olmaksızın Alim'dir, işitme söz konusu olmaksızın Semid'dir, görme söz konusu olmaksızın Basir, kudret söz konusu olmaksızın Kadir'dir demişler ve diğer bütün sıfatları da bu şekilde yorumlamışlardır. Bunlar muhteziledir. <gülüyor> Diğer bir kısım ise, açık bir şekilde bütün isimleri ve bunların muhtevalarını kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. Bunlar da cehmiyedir. Onun hiçbir ismi ve hiçbir sıfatı bulunmayan katıksız adem, yani yokluk ile nitelendirmişlerdir. Zalim, inkarcı ve sapkın, mülhitlerin söylediklerinden yüce Allah Azze ve Celle çok yüce ve münezzehtir Celleşanuhu. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbıdır. O halde ona ibadet et ve ona ibadetinde sebat göster. Onun adıyla anılan bir kimse biliyor musun? Meryem Suresi 65. ayeti kerime. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve o her şeyi işitendir, görendir. Yani semiadır, basîrdır. Şura Suresi 11. ayeti kerime. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Onlar ise bilgileriyle onu kuşatamazlar. Taha sonrası 110. ayet-i <gülüyor> Soru 73 Tevhid çeşitlerinden birisine aykırı olan bir husus, hepsine aykırı gelecek şekilde birbirinden ayrılmayan müte türler midir? Cevap Evet, tevhidin bütün çeşitleri birbirileriyle müte lazımdır. Bunlardan herhangi bir türü hakkında Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan bir kimse, diğerlerinde de Allah Azze ve Celle'ye ortak koşan bir müşriktir. Mesela, Allah Azze ve Celle'den başkasına dua ederek, Allah Subhanehu ve Taala'dan başkasının güç yetiremeyeceği bir şeyi, o kimseden istemek buna örnektir. Çünkü Allah Azze ve Celle'den, başkasına dua etmek bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür. Onu Allah Azze ve Celle'nin dışında Allah'tan başkasına yöneltmek Allah'ın Subhanahu ve teala uluhiyetinde bir şirktir. Allah Azze ve Celle'den başkasından bir hayır elde etmek yahut bir şerri bertaraf etmek türünde bir ihtiyacı bunu gerçekleştirebilme kudretine sahip olduğuna inanarak istemek ise Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde bir şirktir. Çünkü o bu inancı ile Allah Azze ve Celle'nin mülkünde Allah ile Celle Şanuhu birlikte bir başka tasarruf sahibi bulunduğuna inanmış olur. Diğer taraftan böyle bir kimse Allah Azze ve Celle'nin dışındaki bu varlığa ancak uzak olsun, Yakın olsun, hangi zaman ve hangi mekanda bulunursa bulunsun, kendisini duyduğuna inanarak dua etmekte ve bunu açıkça ifade etmektedir. Bu ise Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında bir şirktir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dışında dua ettiği bu varlığın yakınlığında, uzaklığında engel teşkil etmediği, işitebilecek bütün, her şeyi kuşatabilecek bir sem'inin yani işitme gücünün olduğunu kabul etmiş olmaktadır. İşte Allah Azze ve Celle'nin uluhiyetinde koşulan bu şirk, rububiyette, isim ve sıfatlarda da ona şirk koşmayı beraberinde getirmiştir. Bütün bunlardan Allah'a sığınırız. Evet, Meleklere iman Sorun 74 Meleklere imanın kitap ve sünnetten delili nedir? Cevap Kitaptan yani Kur'an-ı Kerim'den buna dair deliller pek çoktur. Örnek olarak şu buyrukları kaydedelim. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ederler yeryüzünde olanlar için mağfiret dilerler. El Şura suresi 5. ayeti kerime. Şüphe yok ki Rabbinin nezdinde bulunanlar ona ibadet etmekten asla büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. El A'raf suresi 206. ayeti kerime. Kim Allah Azze ve Celle'ye, <gülüyor> meleklerine, peygamberlerine, ile Mikaile düşman olursa, şüphesiz Allah da Celle Şanuhu o kafirlerin düşmanıdır. El-Bakara Suresi 98. ayeti Kerime Sünnet'ten onlara imana dair Cibril hadisi ve başkaları daha önceden geçmişti. Müslimin sahihinde de Yüce Allah Azze ve Celle'nin onları nurdan yarattığı belirtilmektedir. Müsnet 8. cilt 226'da. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inin 6. cildi 153 ve 168'de. Evet. Meleklerle ilgili hadisler pek çoktur. Soru 75 Meleklere imanın anlamı nedir? Cevap Onların varlıklarını Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarından bir çeşit yaratık olduklarına, Allah Azze ve Celle'nin onların Rabbi olup onun emrine musahhar kılındıklarına, Allah Azze ve Celle'nin mükerrem kulları olduklarına, sözleriyle onun önüne geçmediklerine onun emri gereğince iş gördüklerine El-Enbiya suresi 26 ve 27. ayeti kerime. Kendilerine verdiği emirlerde Allahu Teala'ya asla isyan etmeyip ne emir verilirse onu yaptıklarına Et-Tahrim suresi 6. ayeti kerime. Ona ibadette karşı büyüklenmeyip usanmadıklarına, gece ve gündüz Allah Azze ve Celle'yi aralıksız tesbih ettiklerine. El-Enbiya suresi 19 ve 20. ayetler. Ve asla usanmayıp emirlere karşı gelmediklerine kesin olarak iman etmek ve bunu ifade etmektir. Soru 76. Yüce Allah Azze ve Celle'nin verdiği görevler itibarıyla bazı türlerini sayabilir miyiz? Cevap. Aleyhisselam Rahmetullah. Onlar bu itibarla pek çok kısımlara ayrılırlar. Kimileri peygamberlere vahyi ulaştırmakla görevlidir. Ve bu er Ruhul Emin Cibril aleyhisselam'dır. Kimileri yağmur ile görevlidir. Bu da Mikail Aleyhisselam'dır. Kimileri, suğura üfürmekle görevlidir. Kimileri, ruhları almakla görevlidir. Bu da ölüm meleği ile yardımcılarıdır. Kimileri, kulların amelleri üzerinde görevlidir. Bunlar da kiramen, katibin diye bilinirler. Kimileri, Allah Azze ve Celle'nin kullarını önlerinden, arkalarından korumakla görevlidirler ki, bunlar da el-muakibat diye bilinirler. Kimileri, cennet ve nimetleriyle görevlidir. Bunlar da rıdvan ve beraberindeki meleklerdir. Kimileri, cehennem Ateşi ile azabı ile görevlidir. Bunlar da melik ve onun beraberindeki diğer zebanilerdir. Bunların önde gelenleri 19 tanedir. Kimileri de kabir fitnesi ve imtihanı ile görevlidir. Bunlar da münker ve nekir diye bilinirler. Kimileri arşı taşıyanlardır. Kimileri el kerubiyun diye bilinir. Kimileri rahimlerde bulunan nutfelerin şekillenmesiyle ve onlar hakkında ilahi iradeyi yazmak ile görevlidirler. Kimileri Elbeytul Mamur'a giren meleklerdir. Bunlardan her gün 70 bin melek oraya girer. Sonra da bir daha oraya girmek için o kimselere sıra gelmez. Kimileri zikir meclislerini takip eden gezgin meleklerdir. Kimileri Saflar halinde aralıksız kıyamda dururlar. Kimisi rükû ve secde de olup başlarını kaldırmazlar. Bunların dışında bulunan melekler de vardır. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilmez ve o sakar yani insanlar için ancak bir öğüttür. el-Müddessir Suresi 31. ayeti kerime. Bu kısımları söz konusu eden kitap ve sünnetin nasları bilinen naslardır. Evet. Kitaplara iman. Soru 77. Kitaplara imanın delili nedir? Cevap, bunun delilleri pek çoktur. Bazılarını zikredelim. Ey iman edenler! Allah'a Celle Şanuhu, Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, Resulüne indirdiği kitaba ve daha evvel indirdiği kitaplara iman edin. En-Nisa suresi 136. ayeti kerime. <gülüyor> Deyin ki biz Allah Azze ve Celleye ve bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshaka, Yakuba ve torunlarına indirilene Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere (Sallallahu Aleyhi ve Valeyhi Mejma'in) Rableri tarafından celleşenhu verilenlere iman ettik. Birini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olmuşlarız. El-Bakara suresi 136. ayet-i kerime. Bunların dışında daha pek çok ayet-i kerime vardır. Bu hususta da de ki, Ben Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Eş şura suresi 15. ayet-i kerime kitaplara. İmanın bilinmesi için yeterlidir Soru 78 Bütün kitapların Kur'an-ı Kerim'de adı geçmekte midir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bu kitapların bazılarının ismini zikretmiştir Bunlar Tevrat, İncil, Zebur İbrahim ve Musa Aleyhisselama Verilen sahifelerdir Geri kalanları ise topluca söz konusu edilmektedir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle ondan başka hak ilah yoktur. Haydır ve kayyumdur. O sana kitabı hak ile ondan öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Bundan önce insanlara birer yol gösterici olarak. Âl-i İmran suresi 2 ve 4. ayetler Davud'a da aleyhisselam zebur'u verdik. En-Nisa suresi 163. ayeti kerime. Yoksa ona Musa'nın ve ahdine bağlı İbrahim'in sahifelerinde olan şu hükümler, Haber verilmedi mi? Annecim suresi 36 ve 37. ayetler. andolsun olsun ki biz peygamberimizi, peygamberlerimizi salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecma'in apaçık delillerle gönderdik. Onlarla birlikte insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye kitabı ve mizanı da indirdik. El-Hadid suresi 25. ayeti kerime. Yüce Allah Azze ve Celle'nin bu kitaplardan tafsili olarak ayrı ayrı söz konusu ettiklerine bizim de aynı şekilde tafsili olarak iman etmemiz gerekir. Toplu olarak söz konusu ettiklerine de topluca imam, iman etmemiz gerekir. Bu hususta Yüce Allah Azze ve Celle'nin Rasulüne emrettiği gibi söyleriz. De ki, ben Allah Azze ve Celle'nin indirdiği bütün kitaplara iman ettim. Eşşura suresi 15. ayet-i Soru 79 Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitaplarına iman etmenin anlamı nedir? Cevap Bunların hepsinin Yüce Allah Azze ve Celle tarafından indirilmiş olduğuna, Yüce Allah Azze ve Celle'nin bunları gerçek anlamıyla konuştuğuna kesin olarak iman ve tasdik etmek demektir. Bunların bir bölümü, yüce Allah'tan azze ve celle, arada elçi, melek aracılığı olmadan perde arkasından işitilmiştir. Kimisini de melek olan elçi, insan olan elçiye tebliğ etmiştir. Bunlardan kimisini de Yüce Allah Azze ve Celle bizzat kendi eliyle yazmıştır Celle Şanuhu. Allah Azze ve Celle bir insanla ancak ya vahiy yolu ile konuşur ya da bir perde arkasından yahut bir elçi melek gönderip izniyle dilediğini vahyeder. El Şura suresi 51. ayeti kerime. Yüce Allah Celle Şanuhu, Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurmuştur. Ey Musa, seni risaletimle ve seninle konuşmamla seçip insanlara üstün kıldım. El-Araf suresi 144. ayeti kerime. Ve Allah Azze ve Celle, Musa Aleyhisselam ile gerçekten konuştu. en nisa suresi 164. ayeti kerime. Yüce Allah Celleşanihu Tevrat hakkında da şöyle buyurmuştur. Bir de ona levhalarla her şeye ait bir öğüt ve her şeye dair açıklamayı yazdık. El A'raf suresi 145. ayeti kerime. İsa Aleyhisselam hakkında da Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Biz ona İncil'i verdik. El Maide suresi 46. Ayet-i Kerime Ve Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu Davud'a da aleyhisselam Zebur'u verdik. En-Nisa suresi 163. Ayet-i Kerime'de böyle buyurmuştur. Kitaplardan daha önce tenzil peyder pey indirme lafzı ile de söz edilmişti. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim hakkında da şöyle buyurmaktadır. Fakat Allah Celle şanuhu sana indirdiği ile şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahadet ederler. Şahit olarak Allah yeter Celle şanuhu. En'am suresi 166. ayeti kerime biz onu insanlara ağır ağır okuyasın diye bölüm bölüm ayırdığımız bir Kur'an olarak indirdik. Biz onu kısım kısım indirdik. El-İsra suresi 106. ayeti kerime. Muhakkak bu Kur'an-ı Kerim, alemlerin Rabbinin indirdiğidir. Celle şanuhu. Onu ruhul emin aleyhisselam indirdi. Uyarıcılardan olasın diye kalbin üzerine apaçık bir Arapça lisan ile. Eş-Şuara suresi 192 ve 195. ayetler. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim hakkında şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki kendilerine geldiğinde o zikri yani Kur'an'ı inkar edenler bize gizli kalmazlar. Halbuki o hiç şüphesiz, eşsiz bir kitaptır. Önünden de, arkasından da batıl ona erişemez. Çünkü o, hikmeti sonsuz, her hamde layık olan Allah tarafından indirilmedir. Fussilet suresi 41 ve 42. ayetler. Bunun dışında daha pek çok ayeti kerime, kitaplara imanın anlamını açıklamaktadır. Soru 80 Önce indirilmiş kitaplara göre Kur'an-ı Kerim'in konumu nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle bu hususta şöyle buyurmaktadır Biz sana da kitabı hak ile kendinden önce indirilen kitapları doğrulayıcı ve onlara karşı bir şahit olmak üzere indirdik El-Ma'ide suresi 48. ayet-i kerime biz Kur'an'ın Allah'tan inmeyip başkası tarafından uydurulması bu Kur'an'ın Allah'tan inmeyip başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir. Fakat o kendisinden öncekileri doğrulamakta ve o kitapları açıklamaktadır. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbindandır azwa Yunus suresi 37. ayeti kerime. O Kur'an uydurulan bir söz değildir. Fakat kendisinden önce olanları doğrulayıcı, insanlara gerekli her şeyin açıklayıcısı, iman edecek bir topluluk içinde hidayet ve rahmettir. Yusuf suresi 111. ayeti kerime. Tefsir alimleri Müheymin el-Maide 48'de bir şahit lafzı hakkında yani Müheymin lafzı hakkında şunları söylemişlerdir. Kendisinden önceki kitaplara karşı bir şahit, güvenilen bir ölçü ve onları doğrulayıcı anlamındadır. Yani Kur'an-ı Kerim bu kitaplardaki Doğru hususları tasdik ederken, buradaki doğru hususları tasdik ederkenden kasıt, bozulmamış olan İncil'i, Tevrat'ı ve Zebur'u tasdik ederken demektir. Şimdiki bozulmuş haliyle olan İncil'leri tasdik ederken demek değil. Bu kitaplarda ortaya çıkmış olan tahrifleri, değiştirmeleri, ve değişiklikleri kabul etmez. Bu kitaplar hakkında yerine göre hükümlerinin nesih yahut da yerine göre hükümlerini takrir edip kabul ettiğini hükmeder. Bundan dolayı ökçeleri üzerine dönüp gitmeyen kimselerden önceki kitaplara sımsıkı sarılan herkes bu kitaba boyun eğmiştir. Nitekim Yüce Allah Azze ve Celle... Bu hususta şöyle buyurmaktadır. Ondan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona inanıyorlar. Onlara okunduğunda da dediler ki, biz ona iman ettik. Çünkü o Rabbimiz tarafından indirilmiş haktır. Muhakkak biz ondan önce de Müslümanlardan idik. El-Kasas suresi 52 ve 53. Ayetler ve daha başka ayetler bunlara şahitlik eder. Soru 81. Bütün ümmetin Kur'an'a karşı uyması gereken hususlar nedir? Cevap. Gizli ve açık Kur'an'a tabi olmak, ona sımsıkı sarılmak ve onun hakkının gereklerini yerine getirmektir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. İşte bu, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Öyleyse ona uyun ve ona aykırılıktan sakının ki merhamet olunasınız. El-En'am suresi 155. ayet-i kerime. Rabbinizden Celle ve Ale, size indirilene uyun, ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz el A'raf suresi 3. ayet-i kerime. Bir de kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz ıslah etmeye çalışanları mükafatsız bırakmayız. el A'raf suresi 170. ayet-i kerime. Bu buyruklar bütün ilahi kitaplar hakkında umumidir. Bu husustaki ayet-i kerimeler çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de yüce Allah azza ve celalinin kitabı hakkında tavsiyede bulunarak Allah subhanahu wa taala'nın kitabını alın ve ona sımsıkı sarılın buyurmuştur. Müslim, müsnet ve Darimi'de zikredilen bir hadistir bu. Ali radıyallahu anhunun merfu olarak zikrettiği hadis-i şerif de, de şöyle buyurulmaktadır. Gerçek şu ki pek yakın bir takım kimseler gerçek şu ki pek yakında bir takım fitneler baş gösterecektir. Ben bu fitnelerden kurtulmanın yolu nedir ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye sordum. O Allah azze ve celle'nin kitabıdır buyurdu. Tirmizi ve Darimi'de zikredilen bir hadistir ama senedi itibarıyla zayıftır. <gülüyor> Soru 82. Kitaba sımsıkı sarılmanın ve onun haklarını gene yerine getirmenin anlamı nedir? Cevap kitabı ezberlemek, yani burada kitaptan kastımız Kur'an-ı Kerim, kitabı ezberlemek, tilavet etmek, okumak, gece gündüz namazlarda okumak, ayetleri üzerine düşünmek, helalini helal, haramını haram kabul etmek, emirlerine bağlanmak, yasaklarından uzak durmak, verdiği örneklerden ibret almak, kıssalarından öğüt almak, muhkem buyruklarıyla amel etmek, müteşabih buyruklarına teslimiyet göstermek, hududunu aşmamak, aşırıya kaçanların tahriflerine ve iptal edenlerin anlamlarını saptırmalarına karşı gerekli müdafalar yapmak, bütün anlamıyla bu kitaba karşı içtenlik ve samimiyet konumunda olmak, buyruklarının gereğini samimiyetle yerine getirmek ve basiret üzere buna davet etmektir. Soru 83 Kur'an'ın mahluk, yani yaratılmış olduğunu söyleyen kimsenin hükmü nedir? Cevap Kur'an Harfleri ve manaları itibarıyla Yüce Allah Azze ve Celle'nin hakiki kelamıdır. Onun kelamı anlamlar dışında tutularak sadece harfler olmadığı gibi, harfler dışında tutularak sadece anlamlar değildir. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i sözlü olarak konuşmuş, onu peygamberlerine vahiy yoluyla indirmiş Müminler de gerçek olarak Kur'an'a iman etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim her ne kadar ellerle yazılıp, dillerle okunsa, kalplerde ezberlenip, kulaklarla dinlense, gözler onu görse de bu haller onun Rahman olan Allah Azze kelamı olmanın dışına çıkartamazlar. Eller Mürekkep, kalemler, kağıtlar yaratılmıştır. Fakat bunların yazdıkları Kur'an mahluk değildir. Diller, sesler yaratılmıştır. Fakat farklılıklarına rağmen bunların okudukları Kur'an mahluk değildir. Kalpler yani hafızlar mahluktur. Fakat bunların ezberledikleri Kur'an mahluk değildir duyan kulaklar mahluktur. Fakat bu kulakların duydukları Kur'an mahluk değildir. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz o oldukça şerefli bir Kur'andır. Korunan bir kitaptır. El-Vakı'a suresi 77 ve 78. ayetler. Aksine o kendilerine ilim verilmiş olanların göğüslerinde hifzedilmiş apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi ancak zalim olanlar bile bile inkar eden, ederler. El-Ankebut suresi 49. ayeti kerime. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. El-Kehf suresi 27. ayet kerime. Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver, ta ki Allah Azze ve Celle'nin kelamını dinlesinler. Ettevbe suresi 6. ayet kerime. İbnü Sıdır Allahu anhu dedi ki, Musafa devamlı bakınız. Heysemi Rahimahullah Mecma'u Zevaid'de 7. Cilt 165'te bunu zikretmiştir ama bu rivayet zayıftır. Bu hususta naslar sayılamayacak kadar çoktur. Kur'an yahut Kur'an'ın bir bölümü mahluktur diyen bir kimse kişiyi İslam'dan düz bütün çıkartan türden Büyük küfür ile kafir olur Çünkü Yüce Kur'an Allah Azze ve Celle'nin Kelamıdır Ondan gelmiştir Ona dönecektir Allah Azze ve Celle'nin Kelamı ve sıfatıdır Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından Herhangi birisinin Mahluk olduğunu söyleyen bir kimse Kafir bir mürteddir Evet, Kur'an'ın yaratılmış olduğunu kabul eden cehmiyenin tekfir edileceği, selften bir topluluktan rivayet edilmiş bir görüştür. Ahmed ibn Hamel, İbnül mübarek, Süfene Thöri, El Hasan bin Gıyse, Süfyan ibn Uyayne, Vekil bin Al Jarrah, Hamd bin Zayd, Mu'tebir, Mutemir bin Süleyman, Abdurrahman bin Mehdi, Yazid bin Harun ve başka birçok kimse Bunlardandır. Bunu İmam Abdullah bin Ahmet bin Hamber'in Es-Sünnesinde birinci cilt 103 ve 123. sayfeler arasında daha tafsilatlı şekilde görebiliriz. Dileyen oraya müracaat eder. Evet. Allah Azze ve sıfatlarından herhangi birisinin mahluk olduğunu söyleyen bir kimse kafir bir mürteddir. Ona İslam'a dönmesi teklif edilir, tevbe teklif edilir. Eğer dönerse mesele yok. Aksi takdirde Müslümanların ahkamından onun lehine herhangi bir hüküm söz konusu olmaksızın kafir olarak öldürülür. Abi bunu ancak halife ve halifenin nairi yapar. İslam devletinde uygulanacak olan bir durumdur bu. Yoksa hemen sen Kur'an'a mahluk dedin, ben seni öldüreyim demek bu olacak bir iş değil. Soru 84 Kelam zati bir sıfat mıdır, fiili bir sıfat mıdır? Cevap Kelam sıfatının yüce Allah azze ve celle'nin zatı ile ilgisi ve onun bu sıfat ile nitelenmesi itibarıyla kelam yüce Allah azze ve celle'nin ilmi gibi onun zatının sıfatlarındandır. Hatta kelam sıfatı yüce Allah azze ve celle'nin ilmi kabilindendir. O kelamını ilmiyle indirdiği gibi ne indirdiğini de en iyi bilendir. Kendi meşiyet ve iradesiyle konuşması itibarıyla da kelam onun fiili sıfatlarındandır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle bir emri vahyetmeyi murad ettiği vakit vahiy ile konuşur. İbn Huzeyme Kitabı Tevhid'de 1. cilt 348'de bunu zikretmiş. Bundan dolayı Selef-i Salihin, Rahimahumullah, kelam sıfatı hakkında şöyle demişlerdir. Kelam sıfatı aynı zamanda hem zati hem de fiili bir sıfattır. Yüce Allah Azze ve Celle ezelden ebede kadar kesintisiz olarak kelam sıfatına sahiptir. Onun bizzat konuşması da, başkası ile konuşması da, Meşiyeti ve iradesi ile olur O dilediği takdirde Dilediği zaman Dilediği gibi Dilediği kimselerin duyacağı bir kimse ile konuşur Onun kelamı Onun sonsuz bir sıfatıdır De ki sözleri için Denizler mürekkep olsa Buna yardımcı olarak Bir o kadar daha Biz katsak Rabbımın sözleri tükenmeden o denizler tükenir. El-Kehf Suresi 109. ayeti kerime. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve denizde ardından 7 deniz daha ona katılsa yine de Allah azze ve celle'nin sözleri tükenmez. Lukman Suresi 27. ayeti kerime. Rabbının sözü, celleşanuhu, doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O her şeyi işiten ve hakkıyla bilendir. El-En'am suresi 115. ayet-i kerime. <gülüyor> Soru 85 Vakife diye bilinenler kimlerdir? Onların hükmü nedir? vakıfe diye bilinenler, Kur'an hakkında, biz o Allah'ın kelamıdır da diyemeyiz, mahluk olduğunu da söylemeyiz diyen ve böylelikle kararsız kalan kimseler grubudur. İmam Ahmet rahmetullahi aleyh, şöyle demektedir. Bunlardan olup da, Kelam ilmini güzelce bilen bir kimse cehmiyedendir. Bu ilmi doğru dürüst bilmeyip aksine basit bir cehaletin etkisiyle söylüyorsa, ona karşı gerekli açıklamalarla deliller arz edilir. Eğer tevbe edip onun Yüce Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna ve yaratılmadığına iman ederse mesele yok. Aksine, Böyle bir kimse cehmilerden de daha kötüdür demiştir. Soru 86 Benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? Cevap Bu ifadenin olumsuz veya olumlu şekliyle mutlak olarak kullanılması caiz değildir. Çünkü lafız Kulun fiili olan telaffuz ile Kur'an'ın kendisi olan telaffuz edilen şeyi bir arada ifade eden ortak yani müşterek bir tabirdir. Buna göre benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen bir kimsenin bu ifadesi ikinci manayı da kapsar ve bu cehmiyenin kanaati demektir. Eğer mahluk olmadığını söyleyecek olursa, bu sefer kulun fiili olan birinci manayı da kapsar. Bu da ittihadilerin bidatıdır. Bundan dolayı Selef-i Salihin, Rahmetullahi Teala Aleyhim Ecmain şöyle demişlerdir. Her kim benim Kur'an'ı telaffuzu mahluktur diyecek olursa, o cehmiyedendir. Her kim de mahluktur değilse, mahluk değildir derse, o da bidatçıdır. En güzeli bu hususta hiçbir şekilde ağızdan bir kelam çıkarmamak sadece Kur'an-ı Kerim hakkında Allah Azze ve Celle'nin söylediği gibi Kelamullah sözünü telaffuz etmektir. Böyle deyip yetinmektir. Kur'an Allah'ın kelamı bu kadar. <gülüyor> Peygamberlere iman Soru 87 Peygamberlere imanın delili nedir? Cevap Kitap ve sünnetten peygamberlere imanın delilleri çoktur. Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyrukları bunlar arasında yer alır. Şüphe yok ki Allah Azze ve Celle'ye ve peygamberlerine kafir olanlar bir de Allah Azze ve Celle ve peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve kimine inanırız, kimine kimini inkar ederiz diyenler böylece bunun küfür ve imanın arasında bir yol tutmaya yeltenenler işte onlar gerçekten kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah Celle Şanuhu ve peygamberlerine iman edip salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecma'in onlardan birisini diğerinden ayırmayanlara ise işte onlara ecirlerini verecektir Celle Şanuhu. En nisa suresi 150 ve 152. ayet-i kerimeler. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a celle şanuhu ve rasullerine salavatullahi ala nebina ve aleyhim ecmain iman ettim. Buyurmaktadır. Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde ittifaken rivayet edilmiş bir hadistir bu. Soru 88. Peygamberlere imanın anlamı nedir? Cevap. Yüce Allah Azze ve Celle'nin her ümmete kendi aralarından kendilerini bir ve tek olarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmeye, ve onun dışında ibadet olunan bütün ilahları red ve inkar etmeye çağıran bir Rasul gönderdiğine, onların hepsinin doğru sözlü, salih, doğru yolda, şerefli ve sözlerinde duran, yüce, iyi, takva sahibi ve her bakımdan güvenilir, hidayet üzere, hidayete ileten kimseler olduklarına kesin olarak inanmaktır. Peygamberlere karşı tutumumuz bu olacak. İmanımız, inancımız bu olacak. Yüce Allah Azze ve Celle'nin onları apaçık delillerle, göz kamaştırıcı belgelerle göndermiş olduğuna, Rableri tarafından desteklenmiş olduklarına, Allah Azze ve Celle'nin kendileriyle göndermiş olduğu her şeyi eksiksiz tebliğ ettiklerine, Hiçbir şeyi gizlemeyip hiçbir şeyi gizlemeyip herhangi bir değişiklik yapmadıklarına, kendiliklerinden ona bir harf dahi katmayıp bir harf kadarını dahi eksiltmediklerine kesinlikle inanmaktır. Peygamberler üzerine apaçık tebliğden başka bir görev var mıdır? en suresi 35. ayeti kerime. Onların hepsinin apaçık hak üzere olduklarına, yüce Allah azze ve celle'nin İbrahim'i halil yani candan dost edindiğine Muhammed Aleyhisselam'ı da Aynı şekilde halil edindiğine, Musa ile konuştuğuna, İdris'i yüce bir mekana yükselttiğine, İsa'nın Allah'ın Resulü ve kulu olduğuna, Meryem'e ilka ettiği bir sözü ve kendisinden başka, kendisinden bir ruh olduğuna, Yüce Allah Azze ve onların kimisini kimisinden üstün tutarak kimilerini derecelerle yükselttiğine iman etmektir. Soru 89 Verdikleri emir ve yasaklar itibariyle peygamberlerin davetleri ittifak halinde midir? Cevap. İbadetin aslını ve temelini oluşturan hususta onların ilklerinden ve sonuncularına kadar davetleri ittifak halindedir. Bu asıl ve esas tevhiddir. O da itikadi sözlü ve ameli bütün ibadet çeşitleriyle Allah Azze ve Celle'yi birlemek ve onun dışında kendisine ibadet olunanları reddetmektir. İbadet olarak yapılan farzlara gelince bazı peygamberlere farz kılınan namaz, oruç ve bunun gibi ibadetler başkası hakkında farz olmayabilir bazı peygamberler için haram kılınan bir şey, diğerleri için helal kılınabilir. Bu da Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında bir imtihanıdır. O hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. El Mülk suresi, ikinci ayeti kerime. Soru 90. Sözü geçen ibadetin esası hususunda peygamberlerin ittifak halinde olduklarının delili nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabında buna dair deliller toplu ve tafsilatlı olmak üzere iki türlüdür. Toplu deliyle örnek olarak şu buyrukları hatırlayabiliriz. Andolsun ki biz her ümmet arasında... Allah Azze ve celle ibadet edin ve tağuttan kaçının diye emretmeleri için bir peygamber göndermişizdir. Ennahil suresi 36. ayet-i kerime. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka hak ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. El-Enbiya suresi. 25. ayeti kerime. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Rahmandan başka Celleşanuhu ibadet edilecek ilahlar tayin ve tespit etmiş miyiz? Az-Zuhruf suresi 45. ayeti kerime. Tıfsilatlı delillere örnek olarak da yüce Allah azza ve celle'nin şu buyruklarını hatırlayalım. Andolsun ki Nuhu aleyhisselam kavmine peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah azze ve celle'ye ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hiç korkmaz mısınız?" El-Mu'minun suresi 23. ayeti kerime. Semud kavmine de Kardeşleri Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah azze ve celle'ye ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur." Araf Suresi 73. ayeti kerime. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik Aleyhisselam. "Ey kavmim!" dedi. "Allah azze ve celle'ye ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. El-A'raf suresi 65. ayet-i kerime. Medyen'e de kardeşleri Şuayb aleyhisselam'ı gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. El-A'raf suresi 85. ayet-i kerime. Hani İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan müstesna. Az-Zuhruf suresi 26 ve 27. ayetler. Musa aleyhisselam da şöyle demişti. Sizin ilahınız... Ancak kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'tır Celle Şanuhu. İlmi her şeyi kuşatmıştır. Taha Suresi 98. Ayet-i Kerime Halbuki Mesih Aleyhisselam Ey İsrail oğulları! Benim de Rabbim, sizin de Rabbınız olan Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin demişti. Çünkü kim Allah Azze ve Celle'ye ortak koşarsa, hiç şüphesiz Allah Celle şanuhu ona cennetti haram kılmıştır. Onun varacağı yer ise ateştir. El-Maide suresi 72. ayeti kerime. De ki: Ben ancak bir uyarıcıyım. Bir ve tek kahar her engele her engele rağmen hükmünü dilediği gibi yerine getiren Allah Subhanehu ve Teala'dan başka hak ilah yoktur. Sad suresi 65. ayet-i kerime. Bu ve, buna gibi, bu ve buna benzer pek çok ayet-i kerime bu gerçeği ifade etmektedir. Soru 91 Helal ve haram gibi fer'i hususlarda Şeriatları arasında farklılık bulunduğunun delili nedir? Cevap Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik Eğer Allah Subhanahu ve Teala dileseydi Elbette hepinizi bir ümmet yapardı fakat o, size verdiği şeriatlar ile sizi imtihan etmek istedi. Öyleyse hayırlı işlere koşuşun. El-Ma'ide suresi 48. ayet-i kerime. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki, Bir şeriat ve bir yol buyruğundan kasıt, gidilen ve izlenen ayrı yollar demektir. Mücahid, İkrim'e, Hasan-ül Basri, Katade, Eddehak, Es-Süddi, Ebu İshak, Es-Sebi'i de hep böyle açıklamışlardır bu kelimeyi. Sahih-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu zikredilmektedir. Peygamberler baba bir, anneler farklı kardeşlerdir, dinimiz birdir. Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve Ahmed bin ibn-i Hanbel'in müsnedinde. Geçen bir hadistir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Dinimiz birdir sözüyle Yüce Allah Azze ve Celle'nin her bir Rasul ile gönderdiği ve indirdiği, her kitabın muhtevasına yerleştirdiği tevhidi kastetmektedir. Şer'i hükümlere gelince, ömirler, yasaklar, helallar ve haramlar bu bakımdan farklı farklıdır. O, Celleşanuhu, hanginizin daha güzel amelde bulana, bulunacağını denemek üzere böyle yapmıştır. El-Mulk Suresi 2. ayeti Kerime Soru 92. Yüce Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin kıssalarını söz konusu etmiş midir? Yani Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin isimleri ve kıssaları, hayat hikayeleri geçmiş midir? Cevap. Yüce Allah Celle Şanuhu, bizlere, onlara dair haberlerden bize yetecek, bizim için öğüt ve ibret olacak kadarını anlatmıştır. Bu hususta şöyle buyurmuştur. Kıssalarını sana daha önce anlattığımız peygamberlere de, kıssalarını sana henüz anlatmadığınız peygamberlere de vahyettik. En-Nisa suresi 164. ayet-i kerime. Bir de bizler de Yüce Allah Azza ve Celle'nin hakkında etraflı bilgi verdiği bütün peygamberlere bu etraflı açıklamalara göre iman eder, toplu olarak bilgi verdiği kimselere de öylece iman ederiz. Soru 93 Kur'an-ı Kerim'de kaç peygamberin adı söz konusu edilmiştir? Cevap, Yüce Allah Celle Şanuhu, Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasından Adem, Nuh, İdriz, Hud, Salih, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup Yusuf, Lut, Şuayb, Yunus, Musa, Harun, İlyas, Zekeriya, Yahya, Elyasa, Zülkifl, Davud, Süleyman ve Eyyubu toplu olarak da esbatı, yani Yakup Aleyhisselam'ın oğullarını İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhim ecmaîn söz konusu etmiştir. Sözü geçen peygamberlerin 18'i, 18 tanesi El-Enam Suresi 83 ve 86. ayetlerde, diğerleri ise El Bakara Suresi 31'de, El A'raf 65'te, 73 ve 85'te, Meryem Suresi 56'da, El Enbiya Suresi 85'te ve El Fetih Suresi 29. ayetlerde söz konusu edilmiştir. Dileyen buralara bakabilir. Soru 94 Resuller arasından ulul azm olanlar kimlerdir? Cevap, bunlardan bunlar 5 kişidir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin kitabının iki ayrı yerinde onları Allah Azze ve Celle söz konusu etmiştir. Birincisi El-Ahzab suresi suresinde geçen şu buyruktadır. Hani biz peygamberlerden, özellikle de senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan ahitlerini almıştık. El Ahzab suresi 7. ayeti kerime. İkincisi ise Eşşura suresindeki şu buyruğudur. O, Celleşanuhu Dini dosdoğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiğini size de şeriat yaptı. Eşşura suresi 13. ayet-i kerime Soru 95. İlk Rasul kimdir? Cevap. İnsanların ayrılıklara düşmesinden sonra Rasullerin ilki Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarında da görüldüğü gibi Nuh Aleyhisselam'dır. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi Muhakkak ki biz sana da vahyettik. En-Nisa suresi 163. ayeti kerime. Onlardan önce Nuhun kavmi, onlardan sonra da gürhular yalanladılar. El Mümin, diğer ismiyle Gafir suresi, 5. ayeti kerime. Topluluk. Soru 96. Söz konusu bu ayrılık ne zaman ortaya çıktı? Cevap. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Nuh ile Adem arasında 10 karn yani 10 nesil geçmiştir. Hepsi de hak bir şeriat üzere idiler. Sonradan ayrılığa düştüler. Allah da Celle Şanuhu, peygamberleri müjdeleyici ve korkutucular olmak üzere gönderdi. El-Bakara Suresi 213. Ayet-i Kerime Soru 97 Peygamberlerin sonuncusu kimdir? Cevap Peygamberlerin sonuncusu, Hatemun Nebiyyin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Soru 98 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlerin sonuncusu olmasının delili nedir? Cevap Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin adamlarınızdan hiç kimsenin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlerin salavatullahi ala nebina ve aleyhi ecma'in sonuncusudur. El Ahzab suresi 40. ayeti kerime. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki benden sonra 30 tane yalancı ortaya çıkacak ve bunların her birisi kendisinin peygamber olduğunu iddia edecektir. Oysa ben Hatemun Nebiyyinim. Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur buyurmuştur. Ebu Davud, Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde Sahi Buhari ve Müslim'de geçtiği üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhuya şunları söylemiştir. Senin benim yanımdaki durumun Harun aleyhisselamın Musa aleyhisselamın yanındaki durumu gibi olmasına razı değil misin? Şu kadar var ki Benden sonra bir peygamber gelmeyecektir. Bukhari, Müslim ve Ahmed i̇bn Hanbel'in müsnedinde. İttifaken rivayet edilen bir hadis bu. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Deccal ile ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuşlardır. Ben, Hatemun Nebiyyin'im, yani peygamberlerin sonuncusuyum. Ve benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis bu. Bunun dışında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son peygamber olduğuna dair birçok sahih hadisler vardır. Evet kardeşlerim, bugün de bu kadarla iktifa edelim. İnşallah sonraları yine devam ederiz. Ve sallallahu ala nebina muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu.